Akşam radyodan dinliyordum. Hali hazırdaki Kültür Bakanı arkadaş, bizim Çile arkadaşımız, 12 Eylül desindandayken o da beraberimiz değildi. Hali hazırdaki Kültür Bakanı'nın sesi geldi radyodan. Ben yar o ayarın önünde ecdadıma sövdüremem, bu filme müsaade etmem diyor. Şimdiki Kültür Bakanı. <gülüyor> Cenûbi şarkıyı Hatay'da mı nerede bir yerde bir Waiz kardeşim.